Zilhicce ayı Allah'ın aylarından bir aydır. Bundaki bereket, fazilet çok çok fazladır ve Allah'ın hac ayı vardır. Ve Bu hac ayına eriştiğinde hacca gidip de hacci mebrur olanında anadan doğduğu gibi bütün günahları kulak hariç affolunur. Hacca gidip de hacci mebrur olmayanında zaten bedduası vardır. Burnu yere sürsün, bu yere de sürsünler Allah'ın.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 Ve bu kardeşliğin kurulup yaşanmasını Allah ne yapmıştır, emrediyor. Ve Allah Resulü Anis Sallallahu Aleyhi ve ey Allah'ın kulları kardeşler olun kardeşler olun. Birbirinize ne yapmayın, sık dönmeyin. Birbirinize ne yapmayın, küsmeyin. Bir müminin bir müminin üç günden fazla bergün durması nedir? Damsi. Ve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 kardeşin, kardeşin ihtiyacı olduğunu bilip gidermesi, orada yokken müdafaa etmesi gibi nedir? Birçok e, araya hukuklar giriyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşliği öyle bir tesis ediyor ki, muhacir kimdi kardeşler? Bütün malını, mülkünü bırakıp Allah yoluna çıkıp gelen, diz çıkıp üstündekiyle, ensar iman eden ama olduğu yerde oturan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 sabaha kadar insanın diyor vücudunda diyor parmağına bir kıymık baksa ağrıyan yer neresin? Şurası. Ama sabaha kadardır bu acıya bütün vücut ne yapar? Ortak olur. Minne de nedir? Böyledir. Şimdi acıda ortak olmayınca sevinçte de birisi bir yanında ne yapmak istemez. Sen benim acımda değilsin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 bu da nedir? Kardeşliğin tesisini gündeme getirir. Öbürü ise kader olan bir kardeşti bir araya gelmişin kopup tamamen kopmasına sebep olur. Kafirler bir araya gelebilmek için her türlü, her türlü şeyi değerlendirirler. Ortamı yakarlar, milleti bir araya getirecek, her türlü eğlence, karnaval, rezilliği gündeme getirirler. Allah inananları hiç böyle karşılıksız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 iki kişinin omuzunda bacaklarımız sürünerek cemaata gelir diyor. Yani kardeşler kardeşlerini öyle takip ediyor ki ibadetlere gelip gelmediğini dahi kadi ediyor. Ve sabah yani ayakları sürünen demek ki cidden hasta birisi. Ona dahi ne yapıyorlar dikkat ediyorlar ve yine İbn Ömer evlendiğinde ki bakir alan birisi yedi gün cemaata gelmeye diyorsun üç günden sonra cemaata gelince sen dul mu aldın, bakire mi aldın diye soruyorlar. Beni diyor, üç günden fazla diyor kardeşlerimden ayrı koyacak kadın, üç talaktan borçlu Düşünün. Yani kardeşinden ayrı kalmayı kendisine ne yapamıyor? Yediremiyor. Bizler de kardeşliğimizi böyle ne yapmalı? Tesis etmeliyiz. Hatta selam dersinden hatırlayacak olursanız Ebu Kureyde'den gelen rivayette bizler diyor birbirimizi o kadar diyor hasrettik ki aramıza bir taşın bir engelin girmesine diyor dahi tahammül edemedik engel girdi mi selam aleyküm engelden geçince yine birbirimize selam verirdik diyor yani bu kadar ve akşam karanlık olduğunda içimize bir karabet çökerdik diyor aramıza karanlık giriyor da bilgi birbirimizden ne yapıyor ayırıyor derdik diyor evet İslam kardeşliği bu kadar nedir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 ya Rabbi bizden önce gelmiş geçmiş kardeşlerimiz için kalbimizde kin karet bırakma. Onları rahmetinden ne <gülüyor> Yargılı ayeti var. Yani aynı zamanda bu da bir nedir? Duadır. Bizden önce gelmiş geçmiş kardeşlerimiz hata etmiş, dinde bir şeyler çıkarmış veya yanlış yollara gitmiş olabilir. Onlar için bizim kalbimizde kin kareç ne yapma? Bırakma. Bu da gösteriyor ki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 e Rab'bin dışında bir dost edinecek olsaydı muhakkak Ebu Bekir'i dost ederdi. Sadece onu dost edinir. Ancak İslam kardeşliği ve onun sevgi bağı daha üstündür diyor. Yani sizler benim neyimiz? Kardeşliğim dostluktan mı? Demek ki neymiş? Çok daha ileri. İşte siz benim neyimiz? Kardeşlerimsiniz. Diyor. Ve yine bir rivayette bunun ziyadeliği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 Allah için onu ne yapacaksın? Terk edecek. Eğer bu kayda yoksa senin yaptığın dinlen imanının hiçbir alakası neymiş? Yok. Ve tevhid temeli üzerine kurulan bir dinde kardeşlikte nedir? Esaslık ve bu da nedir? Tevhid esası birlik, beraberlik, huzur, itimnan içerir. Ve kardeşini kendine tercih etme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 Tasut dediğinde ana törelerdi, kavmiyetçilikti, hepsi ne yapar? Gider. Yani iki ana başlıkta toplayıp işlediğimizde, inşallah mesela daha da net anlaşılacak. Tabii bu bir derste anlaşılacak bir şey değil ama biz ana başlıklarda durmaya çalışacağız. Evet, kütahlar. Bugüne kadarki derslerde neyin üzerinde durduk? iyi ahlaktadır. Güzel ahlakın zıttı ne? Kötü ahlak. Güzel ahlak neyle kazanmıyordu? İman ve salih amel. Kötü ahlak imanın azalması ve salih amellerin azalması. Vidattı veyahut da amellerde gevşeklikti veyahut amellerdeki gösterişti. Mesela Nisa suresinde bir ayet var. Orada ne diyor?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 Bakın sohbetlerde benim çok zikrettiğim bir olay var. Bir gün lokantaya Almanya'dan gelen bir arkadaşımdan gittim. Lavaboya diye kalktı. Ben dikkat etmedim orada. Veli'yle konuşuyordum. Hesap istedim. Hesabın yarısı bana geldi. Arkadaş lavaboya giderken misafirim bak. Şurada Nazım Ustu'ya indi. Misafirim.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 müslümanlık sıfatını ne yapacaksın? Muhafaza edeceksin. Ancak seni bu kurtarır. Başkası ne yapmaz? Seni böyle iter. İşte bencillik de insanların içinde ne yapar? Çekilmez bir huydur. Sen ne kadar iyi olursan o seni götürür. Halk arasında malca cimri olan namusca cömert olur derler. Bak bu atasözü de çok ağırdır. Ve İslam'da yine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 kitap gönderdi ancak mümin olan yani insanlığın kardeşliğinin de zedelenmesinin ilk sebeplerinden birisi şu kısmaçlıklıydır bu da kardeşliği zedeleyen en kötü huylardan bir tanesidir Allah bizlerden veri buyursun ben üstün olayım ben sevilen olayım toplumda ön plana ben çıkayım ben meşhur olayım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 Herkes cidindeki misafı çıkartıyor. Müsafı çıkmıyor. Çıksaydı birbirinizi şikayet etmez. Bakın bir sünnet mi? Şey, eksikliği. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölü anında bile son. Ne vardı elinde? Müsaf vardı. Gece kalkardı namaza. Elinde ne vardı? Müsaf. Namaza duracak. Hemen durur. Ağzını misaflardı. Bugün bir şafi hoca görür dikkat edin bak namaza durmadan şöyle bir cemaat hafif bir döner böyle müstakını çıkarır ağzını müstakla sonra namaza durur. Çünkü onlar da sünnettir. Mesela ama doğru bir şey. Allah Resulü'nün yaptığı hareketi topluma ne yapıyor? Öğretiyor. İşte kardeşler yapılan ve yapılmayan hareketler birçok huyularda ne yapıyor? Tetikliyor. Kıskançlık maalesef her kesimde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 Bin bir zahmetten tarlasını onarmış, açmış, sürmüş, bin bir zahmetle ekmiş, işte ayrı kotunu toplamış, çapalamış, işte ekim durmuş, onu biçmiş, armanlamış, bel hasılı şeyine koymuş, ambarına sırtını şöyle dayamış, Oh dinleniyor, biri geliyor, ey çiftçi, ambarın yanıyor, ekinin gidiyor, kül oldu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 Müslümanlar arasındaki kardeşlik duygusunu bir zayıflatıp ortadan tamamen ne yapar? Kaldırır ve birbirinde insanlardan ne yapar? Uzaklaştırır. İşte bu noktada Hücurat suresinde Zandan sakınım ayeti ve hadis-i şeriflerde de bunun tefsirini beyan eden hadislerde Zandan sakın çünkü o sözlerin en yalanıdır. Birbirinize tecessüz etmeyin. Gizli halini araştırmayın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 Bunlar İslam'ın huyları nedir? Değil. İslam kardeşini kendine tercih etti. Yani onun da cennete girmesini ister. Ve bu da imanın en zirvesidir. Kim kardeşini kendi nefsine tercih ederse ne oluyor? İmanın kaçıyında. Kemalatında. Çünkü kim kardeşine kendi nefsini tercih ederse o nedir? İmanın kamil olan bizdeki, dindeki bağ nedir? Budur. Ve bize de bu konuda deminde dediğim gibi en önemli örnek Ensar'dan Muhacirin kardeşliğidir. Allah onlardan razı olsun. Onlar bunu çok güzel tesis etmişler ve bize örnek kurmuşlar. Hakikaten kardeşliği öğrenmek isteyen, kardeşlerlenn arası bozuk olan varsa gitsin Ensar'ın Muhacirin kardeşliğini. Yoksun. Onu bir öğrensin, o zaman bütün meselelerini anlar. Ya.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 Cüce daha burada mısınız? Ben hayvanları yıkaydım geliyor. Ya daha bir çiftlahanız vardı. Dedi. Yani toplum arasında gıybet dedikodu bu kadar ne yapmış yayılmış. E bu kadınların bir de çocuklarını düşün. nerelere geliyor? Hastalık bu kadar yayılmış ve bu gıybet kardeşlerin İslam kardeşliğini kökünden dinamitleyen çok ağır bir kötü huylardandır.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 Hayır versin, hayırdan ayrılmasın. Cağiriz diyor ki bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan beraber oturuyorduk. Bir ara ortalığı çok iğrenç ve çok kötü bir koku kapladı. Allah Resulü diyor ki hani Sallallahu Aleyhi Vesselam, bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Diyor. Onlar da diyor ki Allah ve Resulü en iyisini bilendir. İşte bu müminlerin gıybetini yapan kimselerin.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 bu kötü akıbetin cehenneme girmek olduğu bildirilir ki kim üç günden fazla dargın vaziyette ölürse o insan cehenneme gider. Evet. Yine kardeşliği zedeleyen kötü hasretlerden birisi suizan. Nedir suizan? Hüsnüzan çok iyi düşünme. Çok kardeşim suizan yoldan gidiyor. Lan şunun cebinde ne var?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 ey iman edenler, zannın bir çoğundan sakının. Çünkü bir kısmı günahtır. Bir kısmınız, bir kısmının kusurlarını araştırmayın diyerek de Allah Resulü aleyhissalâtu Vesselam bizleri bu şeyden ne yapıyor? Sakındırıyor. Kötülükte yarışmayın diyor. İyilikte taklağa da yarışın. Yani kötülükte yarışan insanlar var mı? Var. İyilikte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 birbirine karşı besledikleri sevgi ve hoşgörüyü, nefrete nefret dönüştüren bu kötü hasretlerden, Allah bizleri uzak kılsın, sakınanlardan ve insanlarda sakındıranlardan öylesin. Bunun üzerinde ne kadar dursak söz gitmez. Kötü ahlak, kardeşliği ne yaparmış, zedeler. İkincisi, Tarafgirlik Propagandası. Tarafgirlik Propagandası'ndan kastımız,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 Taraflıkçılık nedir diye bir soru yöneltiyor. Diyor ki zulüm ve haksızlık halinde olan kalmine yardım etmendir. de cahillik Çünkü zulümde zalimlikte hiçbir zaman kalmine ne yapamazsın? Yardım edemezsin. İşte buna ne diyor? Taraflıkçılık diyor. Taraflıkçılık propagandası bazen haksız durumdaki birini sırf tanıdığı, sevdiği veya akraba diye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 tarafkirlikten ayrıldığını görüşürüz. Ve İslam kardeşliğine zarar vermesi hasebiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafkirlik propagandasını yapma işletle yasaklamıştır. Ve bu konudaki hadislerden birinde kendisinin o kimselerden uzak olduğunu bildirerek şöyle buyuruyor. Tarafkirlik yapan bizden değildir. Tarafkirlik uğrunda mücadele eden bizden değildir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 hemen kalkın. Kardeşlerinizden kuzaklasın ve gözyaşı götürsünler. Bunun tek ilacı bu. Yani kucaklaşıp gözyaşı dörtme, onların arasındaki sıkıntıyı ne yapıyor? Götürür. <gülüyor> Köşeden işlesin, açmıştır. Evet. Bu da demek ki kardeşlik bağını güçlendiren o dönem için geçerli olan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 her türlü olumsuzluklardan Allah Azze e ve Celle bizleri verebiliyorsun. Sübhaneke, Allahümme ve bilhamdiki eşedene ilahe illa ente estağfurullah ve elhamdülillah Allah öğrendiklerimizle amel etmeyi hepimize nasip etsin. Ee, öbür hafta bayram olduğu için sohbet yok. Bayram namazına. Buyurun. Evde sabah 8.30 inşallah. Evet. Öbür hafta dersinize inşallah yine devam ederiz. İspanake evet. Allahümme ve bihamdike Eşhedünle ilahe illa ente estağfurullah evet. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Pazar günü inşallah.